Onun içindir ki, bugüne kadar yavaş yavaş geldiğimiz en son bayram, bana belki bayramların en tatlısı, en halavetlisi gelmektedir. Bayramların en ümit vericisi olarak gelmektedir. 14, 15, 16 sene evvel, sizlerin ya başka cemaatlerin huzuruna çıktığımız zaman, cemaatimizi bu hava ve hüviyette göremediğimizden ötürü, onun yüzde seksenini otuzdan aşağı göremediğimizden ötürü, Görüşümüz dar, görüş ufkumuz dar İnkisar içinde konuşuyor Bedvillikten bahsediyorduk Belki kalpleri kırıyor Halkın içine ümitsizlik akıtıyorduk Ama şimdi durum o merkezde değildir Allah'ın tevfik ve inayetiyle Ben 20 yerde cemaatin karşısına çıktım Hiçbir yerdeki cemaat sizin topluluğunuzdan farklı değildi Her yerde gençler vardı Her yerde meseleyi hassasiyetle takip eden çocuklar vardı hiç de kafaları bu büyük meselelere yatmayan insanlar vardı ki Mütemmim İbn-i gibi ben baş aşağı giden gençliğin dalalet, küfür ve küfranını anlatırken minberin önünde ve kürsünün önünde yanı başında adeta böyüren çocukların sesleri hala kulaklarımdadır ona ağlama diyemeyeceğim bir iç ıstırabı diyeceğim üç asırlık ölümden sonra ya kurtuluşun beşaretiyle veya hala etrafındaki yıkılmaları görmeden ötürü bir inilti diyeceğim. Kulağımdan gitmemektedir bu. Benim gibi mücrimlerin ahuvahını Allah geriye çevirebilir. Emsalimin ahuvahını, feryadını el kaldırmalarını da geriye çevirebilir. Delalet, küfür ve küfranda benim gibi saçlarını ben beyaz eden, gecesi gündüzünden gündüzü gecesinden karanlık olanlar, haybet ve husran içinde geriye dönebilirler. Allah bizi de döndürmesin, onları da döndürmesin. Fakat hiç günaha girmemiş, şadırvanlardaki güvercinler gibi tertemiz, işe gönül vermiş delikanlar vardır ki bugün yok günahlarını ağlamaktadırlar. Ben şahsen Müslümanlığım adın ağır ve hicap etmekteyim. Geçen gün gün arabada giderken taksinin arka tarafında oturan bir kardeşim bana kendi günahlarından bahsetti. Ben de Muhammed İbni Mülkedir'in durumunu anlattım. Böyle derseniz biz nasıl diyelim mi dedi, bir şeyler dedi orada. Kendi günahlarının kendisini ümitsiz yaptığından bahsetti. Tahmin ederim 20 yaşına varmamıştır. Ve yine katiyen biliyorum çocukluğundan bu yana benim nazarım altında büyümüştür. Ben ciddi bir günahına şahit olmadım. Ama Ahuvah'ında adeta ummanlar mevcelenmekteydi. Döndüm kendisine dedim ki vallahi ben sana sadece şunu söyleyeceğim. Muhammed İbni Münkadir öyle inliyordu ki ah günahlarım diyordu. Vah günahlarım diyordu. Anası bir gün çağırdı şöyle dedi. Abi evladım dedi. Eğer çocukluğundan beri seni kucağımda büyütmeseydim hakikaten bir günahın olduğuna inanacaktım. Ben biliyorum ki sen değil yanlış bir iş yapmak yanlış bir bakış dahi yapmadın. Ben biliyorum ki sen arpanın yedide birini dahi haram olarak ağzına koymadın. Ben biliyorum ki değil istifade etmek, başkasının gölgesi altına dahi girmedin. Başkasının duvarının gölgesinden istifade etmedin. Abi evladım neye ağlıyorsun? Ben o kardeşime öyle dedim. Ama bu bir hikaye değil. Bu hadizatından zatında devrimizi ilk devre bağlayan bir dirilmenin bir çözülmenin başlangıcı demektir. Böyle bir çözülme ve böyle bir dirilme vardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun için 16. senede çok karamsardık. 15. seneye intikal ettiğimizde yer yer ümit domurcukları baş göstermeye başladı. Demek ki o zaman anladık. Biz bir şey göremiyoruz ufkumuzdan. 50 sene evvel atılan tohumlar bizden çok evvel. Biz dünyaya gelmeden çok evvel atılan tohumlar şimdi ne i buluyoruz? Ortalık yeşeriyor. Onlar tohumları atmış, rüşeğimlerini görmeden gitmişlerdi. Biz acele ettik, kışta geldik. Sizler cennet gibi bir baharda geleceksiniz. Ekilen tohumlardan bir demet gülle başına gitmemizi istiyorlardı. Biz şimdi o çiçeklerin ve güllerin kokusu burnumuzda, baharı bütün ihtişamıyla Allah'a binlerce hamd ve sene olsun yaşıyoruz. Artık benim 16-17 sene evvelki boğuk sesim, çatlak nefesim yoktur, bütün ümit dolu ses tonumla aykırıyorum. Geleceğin içtimai kaynaşmaları ve mevcelenmeleri içinde sadece ve sadece vicdanı durular, anlı secdeliler, Allah'a gönül vermişler, hak kapısına baş koymuşlar, mazi sıkı alakası olanlar, sahabinin arkasında yer alanlar, sikkeyi onlar basacak, turrayı onlar kesecek, Sözü onlar söyleyecek, en yüksek ve gül sada onların sadası olacaktır. Öyle ciddi bir gelişmem, öylesine küfrün aleyhinde ve Müslümanlığın lehinde bütün dünyada bir çözülme vardır ki, bunu görmemezlikten gelme en büyük gaflet, en büyük dalalet, en büyük küfrandır. Vaka insanımızla beraber hepimizin bu mevzuda ümidi çok kaviydi. Resul-i Ekrem'e itimadımız vardı. Ümmetin başında sahabe-i kirama işar ve işarette bulunan kainatın efendisi ahirinde boyunduruk yere konduktan sonra kaldıracağı müjdesini çoktan vermiştim. Dinin yeniden hayatlanacağını, canlanacağını, ata bineceğini, zimamı eline alacağını ve bütün afak-ı alemde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın yeniden mevceleneceğini, İfade buyurmuşlardım, doğru söylemişlerdi. Biz görüşümüzün kısırlığından, Yer yer bu doğruyu görememiş, inkisarı hayale uğramıştık. Ümidimizi yer yer büyüklerimiz, Her asırda yaşayan mücedditlerimiz takviye etmişlerdi. Ama şimdi ise işin doğrudan doğruya pratiğini görüyoruz. Eğer dünyanın şarkında eğerse garbından, Allah'ın rahmetinin tecessüm etmiş ifadesi olarak, Sizler gibi öyle bir nesil yetişmiştir ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bize yeniden bir sahabi geliyor beşaretini vermekte. Hatta bir sahabi geliyor havasını vermektedir. Ben sözüme bir noktalı virgül koyup buradan daha evvelki bir his ve intibamı anlatayım. Çocukluğumdan bu yana sahabinin hayatını okurum. Bir parmak çocuktum 6-7 yaşındam. Ab buyurun güdüğüm koyunlarımızın arkasında giderken onları okurdum. Kim bilir o minnacık halimle kaç defa seyyidini Hazreti Ali'nin adını andıkça Hayderi Kerlar Kerrar karşısında iki büklüm olmuş yatmış yerlerde yuvarlanmıştım. Fakat hayalimde bir şey vardı. Bu kitaplar Ütopya'dan bahsediyorlar. Bu kitaplar olmaz bir dünyadan bahsediyorlar. Benim aklım alamıyor evini yurdunu yuvasını terk eden insanların halini. Güle güle ölüme koşanların halini aklım alamıyor benim diyordum. Kendi kendime. Hanımını bırakıyor, kızlarını bırakıyor, çocuklarını bırakıyor. Sırf bir emre imtisal etmek için Medine'ye gidiyor. İçkiye alışmış, ağzına kadehi götüren kimseler bu mevzuda emri duyunca ellerindeki bardakları atıyorlar. Siz parmağınızda kullandığınız altın bir yüzüğü bu kadar rahatlıkla atabilir misiniz? Allah Resulü ona da haram demiştir. Sahabi kad içki haram edildi an, kadeh dudağındaydı, vallahi ağzına götürmedim. Kur'an-ı Kerim, siz artık vazgeçmeyecek misiniz? Ferman edince hepsi şöyle diyorlardı. İnteheyna ya, ya Rabbena, vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik ya Rabbi diyorlardı. Ve ben bunu bugün gençliğimizde, neslimizde bütün ihtişamıyla görüyorum. Gençliğimizin maruz kaldığı şeyler esasen çok ağır ve çok çetindir. Televizyonun neşrettiği bir kısım programlar neslimizin efkarını öğütücü değirmenlerdir. Ama bununla beraber bütün bunlara gülerek istihza ederek yan çizip yolunu bulan neslimizin durumu hakikaten bir sahabi yoluna girmişliğin ifadesidir. Daha şimdiden şu çok ileriyi göremeyen perişan göz ve bakışlarımla pek çok delikanların simalarında ben bütün cürmümle Musa Umeyr bin Umeyr'lerin, Khabab bin Arat'leri, İbn Cehşteri ve Seyyidina Hazreti Amzalar okuyor gibiyim. Bir münasebetten ötürüdür ki neslimiz asabi ı kiramla çok sıkı bir alaka kurma sevdasındadır. Onları çok iyi tanıma yoluna koyulmuştur. Ve yine bu ciddi münasebetten ötürüdür ki farkında değiliz biz bu işin. Ben çok arkadaşlarımın, çok gençlerin ve delikanların Ashab-ı Bedri Esma-i sonunda okuduklarına şahidim. Bizim gibi insanların isimleri, dua diye açıp onu okuduklarına şahit bulunuyorum. Bu, o cemaatle münasebeti olan cemaat gelecek bizim neslimiz olduğu hususunda kaderatları takviye edici mahiyettedir. İstanbul'un surlarını göğüsleyen topluluk değil. Malazgirt'te Roma'yı göğüsleyen topluluk değil, çaldıran da İranlılarla savaşan topluluk değil, onların yaptıkları hizmeti tebcil eder başımıza koruz. Fakat boyunduruk yere konduğu zaman, bütün vazifeyi kendisinde bildiği zaman, bu vazifenin altına seve seve giren bu ağır vazife, bizim neslimizin omuzlarına yüklenmiştir. Ve bana öyle geliyor ki, bu vazife-i götürdüğü gibi Teala o da götürecek ve bu halakanın iki ucu birbirine gelecek. Bizim de idealimiz, zümniyemiz, ötelerden beri hülyasını yaşadığımız şey bundan ibarettir. Ama bu artık bugün gerçekleşme yoluna girmiştir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Katlana katlana gelişen nesil, hendesi darbına müsavi inkişaf eden ve derinleşen nesil, Bugünkü üyetiyle bunu bize göstermektedir. Muhterem Müslümanlar! Bu bayram. Biz bir Ramazan bayramı idrak ettik. Hiç unutmam 14 sene evvel Mevla biz affede bayram o bayram olur dedim. Cürmü hatalarımız gide bayram o bayram olur dedim. Unutmadım. Neslimiz camiye koşa bayram o bayram olur dedim. Namaz kılmasını bilmediği halde nerede seccadem? Bunun inkisarı içinde camı kapısına gelir bayram o bayram ola dedim. Halkımız küfür küfran matalalete karşı nefret duyup Rabbine deveccüh etme hissini içinde duyduğu an bayram o bayram olur dedim. Ben şimdi o bayramın o bayram olduğunu hissediyorum. Ötesinde harikulade şeyler bekleyenler ümniyeler üzerine dünya kuruyorlar. 81'leri 91'leri bekleyenler ümniyeler üzerine dünya kuruyorlar. Allah bize lütfedeceği şeyi lütfetmiştir. Onun nimetlerine, ihsanlarına binlerce hamdü ve sena ediyoruz. Şükranını eda etmeden kendimizi aciz görüyoruz ona binlerce hamdü ve sena olsun. Bugün vatan ve milletini sevenlerin karşısında sadece çığırtlan, alabildiğine tahripçi, alabildiğine gırtlağına kadar anarşi içine gömülmüş, hiçbir nizam tanımayan, asayiş tanımayan, Hükümet tanımayan, kanun tanımayan, emniyet tanımayan, devlet tanımayan bir avuç serden geçtiği ve af buyurun serseri vardır. Bağışlayın serseri vardır. Bunlar son demlerini yaşarken çığırtkanlıkla etrafta meydana getirdikleri fırtına ne kimsenin ümidini yıkmalı ne de karamsarlık meydana getirmeli. Ordu bir darbesiyle bu habis ve bu şerirleri Allah'ın tevfik ve inayetiyle ezer. Ve emniyet her an bunların ense kökündedir. Bu şerirlerin şirretine razı olacak hükümet de yoktur, devlet de yoktur, millet de yoktur. Kaldı ki köyümüz, kentimiz kendisini bu habislere karşı daima hazırlıklı ve ruh alemini tahşidat içinde tutmuştur. Halkımızın içine girememişlerdir. Eğer girselerdim, Balkanlarda kaynattıkları şeyi çoktan bu son karakolda yapacaklardır. Eğer girselerdi, köylüyü çoktan silahlandıracaklardı. Fakat Allah Celle Celaluhu buna imkan vermedi. Batıya karşı İslam aleminin son karakolu, Anadolu'yu Allah muhafaza buyurdum. Ve artık bundan sonra muhafaza buyuracağına bizim kat'i güvenimiz var. Hiç kimsenin ümidi kırılmasın. Hiçbir şey olmayacaktır. Belki bir şey olacaktır. O da yeryüzüne muhabbet fedaileri hakim olacaktır. Sevgiyi, saygıyı, insanlığı götürenler hakim olacaktır. Değil insanlara kıymak, sineye ve karıncaya ayağını basmayanlar, yeryüzünün kaderine hakim olacaklardır. Sahabinin hakim olduğu gibi. İşte bu istikamette gidilirken, ben bütün iliklerime kadar bir bayram havasını yaşamaktayım. Allah'a ham ve olsun. Nevmitlerin, karamsarların, gündüzde dahi gece hayatını ve havasını yaşayanların, önümüzü göremeyenlerin, içtimai'nin dalgalanmasına nikahban ve vakıf olanmayanların, kör gözlerine sağır kulaklarına sokulsun diye bilhassa arz ediyorum bunu. Çok müminler inkisarı hayal içindedirler, katiyen mekatip eden. Tek mümin olduğumuz zaman dahi biz inkisarı hayale düşmeyecek. Ümitsizliğe gömülmeyeceğiz. Zira Allah'a inanan insanın ümitsizliğe düşmesi düşünülemez. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Bu ise Kur'an'ın fermanıdır. Güzel bir bayram idrak ediyoruz. Ve bu bayramın üstüne çıkarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle aliler veliler gidebilir. Ali'ye veliye bu iş bağlı değildir. Cenab-ı Hakk'ın lutsi millete mal ettiği bu iş, artık yeryüzünden hiçbir güçle ve kuvvetle sökülüp atılamaz. Çünkü bütün mahşeri vicdana hükmetmeye başlamıştır. Benim gibi binlerce insanları, gizli ve başka taraftan yok etseler, ifna etseler, ben böyle bir şeyi intizar ediyorum, benim emelim bu. Benim emelim o şahadet. Bu huzur ve emniyet getirici vaat edeceğim. Hakkın şahitlerinin ne gelişine ne de onların getirdiği şeye şeytanı racimden başka kimsenin itiraz edeceğini de düşünmüyoruz. Suhun beşaretini veriyoruz. Huzurun beşaretini veriyoruz. Emniyetin teessüs edeceğinin müjdesini veriyoruz. Olacak şeyler bunlardır. Bunlardan endişe eden de ancak şeytan ve onun emeline hizmet eden bir kısım zavallılardır. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri bütün katı kalpleri kasvet bağlamış gönüller yumuşasın. Nuru hidayet onların içine ilka buyursun. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Bir bayramı idrak havası içinden. Umumi ahval ve duruma dikkatiniz israr ettikten sonra Rabbimizin bize lütuflarını da size duyurdum. Ta siz vicdanınızda bunları duyarak Rabbin sonsuz nimetlerine karşı şükredeceğiniz bir bayram geçiresiniz. Rabbimize karşı saygı içinde, edep içinde, sonsuz ihsanları ve nimetleri karşısında iki büklüm bir bayram geçirelim diye, işin hakkal yakınını idrak içinde bir bayram geçirelim diye bunları sırasıyla arz etmeye çalıştım. Başka hiçbir gayem, hiçbir düşüncem yoktur. Cenab-ı Hak rızasını tahsilden başka... Kendisini hoşnut etmeden başka daima diler ve dilenirim. Kalbime başka bir şeyler koymasın. Sizin kalplerinizi de bu istikamette mamur eylesin. Bizim ihtiyacımız budur. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Bayram münasebetiyle bir diğer hususa da intikal etmek istiyorum. Vakit ne kadar var? Vakit geldiyse o zaman ben iki üç cümleyle... Rabbimize karşı Arzuhal ı hal dua edelim. Şunu da arz edeyim, bayramın vakti, bu girme vaktidir. Çıkma vaktine gelince zeval vaktine kadar, öğlene kadar devam eder. Öğlene kadar sizi burada tutacak değilim de, an hani ille de vaktinde kılınması diye bir şey yoktur. Uzatıp sıkmayalım. Muhterem Müslümanlar, bu küçük hasbi hal, küçük bir sohbet, ve bu mevzuda sadece yüzme bilmeyen bir insan gibi kendimi belli bir suyun bir akıntının içine atıp huzurunuzda bütün samimi hislerimle arz-ı endam etmeye çalıştım ve göründüm. Kalbime yer yer futur eden, beni rahatsız edici faktörlere karşı da müteyakkız ve dikkatli olmaya çalıştım. Nefsimden başım dertte, şeytanımdan başım dertte, hoşluk değilim, razı değilim yer yer içime esirdikleri şeyler rahatsız ettikçe beni o istikamette idare kelam ve imale kelam etmeye çalıştım. Ama bütün bunlarla samimi bir hava içinde bir şeyler eda edeyim, cemaatime bir şeyler anlatayım diye düşündüm. O ne kadar dilersem ne kadar olursa o kadar olur. Bir de bu mübarek bayram günlerini değerlendirip, ellerimizi kadı Hacat'ın dergahını açmak suretiyle ciddi arzuhal hal yapıp, durumumuzu kendisine arz edip. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle daima mütecelli olan Hazreti Allah'ın hakkımızda bizi milletimizce, milletimiz de hoşnut edebilecek şeyleri lütfetmesini dileyelim ve dilenelim. Öteden beri bunu bir adet haline getirdik. Esasen dua müminin adetidir. Dualarımız çok şey yapacaktır. Dualarımız inşallah gönüllerimizi yıkayacak, bizleri temizleyecek, Müslümanlığı yaşamaya layık hale getirecektir. Onun için son olarak da o vazifenin yapılmasına sizi bütün huzuru kalple gönüllerinize davet ediyorum. Gönüllerinizle gözlerinizi kapayın. Allah'ın huzuruna yükselin. Ellerinizi kaldırdıkça kaldırın. Kendinizi sizi yaratan Rabbinizin huzurunda görün. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında tahayyül ve tasavvur etmeye çalışın. Sahabe-i kiram topluluğu sizin içinizde aynen dua ettiğini de tahayyül etmeye çalışın. Ve bir baştan bir başa bütün Anadolu satında ve alem İslam'ın pek çok yerinde şu anda bayram namazının eda edildiğini de tahattür edin. Beytullah'ın etrafını halakalar halinde saran ve hepsi ellerini Allah'a kaldıran bir cemaat içinde dualarınızın Allah'a yükseldiğini tasavvur ederek Rabbi Rahim ve Keriminize Halinizi arz etmeye çalışın. Söylenen şeyler amin deyin. Pek çok eksik ve gediğimizi gidereceğine ümit var olarak ellerimizi kaldırıp Rabbimize son bayramda, son bir kere daha niyazlarımızı, dileklerimizi arz edelim. Audo billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r Rabbi al-alamin. al din.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 ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأسحابهم أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عد قدوس أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرخم الراحمين senin dergâh hadiyetine son bir kere daha teveccüh ediyoruz ya Rabbim. Bütün cürümlerimizle senin dergâh hadiyetine teveccüh ederek kusurlarımızı bağışlamanızı senden diliyoruz. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbim. Bizlere merhamet eyle ya Rabbim. Bütün Anadolu'yu bir baştan bir başa şu anda dolduran, semalara doğru en tatlı ses halinde mevcelenip yükselen, melekleri gıptaya sevk eden, Meali ala nadi ala ve arş azametini ihtizaza getiren aminler arasında bu mücrim kulun ağzından çıkan duaya cemaatin amin demesi arasında hüsnü kabul gösterip kabul eyle ya Rabbi ve takabbala Rabbüke bi kabulin hasenin sırna mazhar ile ya Rabbi amin ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin sana azametine uygun coşkunlukla teveccüh edemedik bir sahabe anlayışı içinde dönemedik 2-3 asır bizi ferd olarak, aile olarak, cemaat olarak öyle perişan kıldı ki, senin huzurunda kendimizi bulduğumuz zaman, kol kanat her tarafın kırıldığına şahit olduk. Sen kapında kolu kanadı kırıkların bulunduğunu görerek bilerek, kolu kanat kırıklara nasıl lütfedilir öyle lütfeyle Ya Rabbi. Bizi boş kevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi bir ümitle kapına geldik ki o içimize sen estirdin. Peygamberi ne konuşturdun? Kulum ellerini bana doğru kaldırırsa onları boş çevirtmem dedin. Ve şimdi ellerimizi bir cemaat halinde sana kaldırıyoruz. Ve çok ihtiyaçımız var. Bu ihtiyacı da ancak sen giderebilirsin. Sen bizi Müslümanlık hayatını yaşamakla serfiraz eyle Ya Rabbi. Bizi ihya eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Asırlar var ki gaflet ve dalalet içinden yara ve bere içinde sürüklenen, sürüm sürüm olan neslimiz, Peygamberin Hz. Muhammed'e layık ile ümmet olamadı. Kâh batının kapısını vurdu, kâh Asya'nın münafıklarının kapısının önünde dolaştı durdu. Babaların gittiği yanlış yola evlatlar insan azmanı olarak girdi. Biz neslimizi ifsad etmiş, şirazeden ve baştan çıkarmış, onu canavar gibi sokaklara salmış, Mücrimler olarak sağda solda dolaştık ama dolaşa dolaşa bıktık. Vurduğumuz kapılar yüzümüze kapandı, bir menfez aradık, pencereler yüzümüze kapandı. Habibi Edib'in 14 asır ötesinden gelen sesini duyduk. Sonra senin kapına geldik, her bayramda geldiğimiz gibi bir, te bir kere daha geldik, gafletimizi aşarak geldik. Boğuk seslerimize merhamet eyle ya Rabbi, Amin. münkesir gönüllerimize merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Âlemîn al ve Ya Ekremel-Ekremin! Şu karanlık gecenin bir sabahı olabileceği ümidine kapıldık. Gönlümüzü yeni bir doğuşa kaptırdık. Senin lütfuna bel bağladık. zât ül hakkında hüsnü zannımız bu merkezdedir. Öyle diyor, öyle zannediyoruz ki, biz liyakatımız olmadığı halde bizi yeniden ihya edeceksin. Sen bizi ihya eyle ya Rabbi. Amin. Hakkında üstüz zanla bizi memur eyledin ya Rabbi. Amin. Habibi edibinden şunu duyuyoruz, şunu öğreniyoruz. Kullarından bir kulu cehenneme götürüp gönderirken dönüp o kul sana bakıyor, arkasına bakıyor. Meleklerine sorun kuluma niye arkaya bakıyor? Sorulduğu zaman Rabbim senin hakkında hüsnü zanım böyle değildi diyor. Sen de diyorsun ki, seni üstü zannında yanıltmam. Ya Rabbi, millet halinde senin hakkında üstü zannımız bizi ihya etme merkezindedir. Hz. Muhammed'in yolunda kayın ve daim olma merkezindedir. Bizi bu istikamette payidar ile ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Alemîn -al ve Ya ekremel Her devir kendisine ait bir ihtişam içinde geçti. Her devrin insanı sana iman, izzet, kurur ve onuru içinde yaşadı. Bizse gururumuz ve onurumuz kırık olarak yaşadık. Ben kırk yaşına kadar gülemedim ya Rabbi. Bizi hiç güldürmeyecek misin ya Rabbi? Hep ağlatacak mısın ya Rabbi? Sana soru sormadan yine sana sığınırım. Bu mevzuda sen hesap vermeden münezzeh ve mukaddessin. Aczımı, fakrımı, zafımı, aciz, fakir ve zayıfların aczı, fakrı, zafı içinde sana takdim ediyor. Sana dehalet ediyor. Habib-i Edib'in arkasında Huzuru Kibriyana sığınıyor ve davalet ediyoruz. Bizleri kapında kul kabul ile ya Rabbi. Amin. Ya İlâ alâlemin ve Ya Ekrem el Rabia adviyenin dediği gibi, bizim sana karşı olan alakamızla değil, muhabbetimizle de ve ubudiyetimizle de değil, senin kullarına olan merhametin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Biz kaçsak da ya Rabbi. Biz senden uzaklaşsak da ya Rabbi, senin rahmetin bize yakındır. Onun içindir ki cehenneme gittiğimiz zaman dahi başımızı çevirecek, yine Ya Rahmâ Ya Rahim! diyecek, yine seni anacağız. Ağzımız tıkansa dahi gönüllerimiz hışkırıkla aynı şeyi söyleyecektir. Cehennem numun bir hayat yaşıyoruz, üç asırdan beri yaşadık, canımız gırtlağımıza geldi, halden anlayan, dilden anlayan bilemedik. Kur'an idrakine eremedik, Habib-i tanıyacağımız ufka ulaşamadık, bizim için mahlub olan arşiyeleri çizemedik, yerlerde yılan gibi sürüm sürüm süründük. Artık kırık belimizi doğrultmayacak mısın ya Rabbi? Doğrult ya Rabbi, bizlere istikamet ver ya Rabbi. Yerlerde sürüm sürüm sürünmeden bizleri halas eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin sana karşı bunları arz etmek ne kadar suya edeb olduğunu biliyorum. Ama uzaklığıma bağışla göremediğim için huzuruna debini bilemiyorum. Laf ettim zannediyorum sana, 9-10 asır dine hizmet etmiş bir cemaatin ve sonra o dinden uzaklaşmış bir ferdi olarak kalbim kırık, muazenen bozuk. Ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ama vallahi sana sadakat içindeyim. Neslimle beraber sadakat içindeyim. Belki içimden şirkler yaptım, belki dalale tamiz şeyler işledim, fakat senden başkasına secde etmedim. Vallahi madde karşısında rüka secdeye gitmedim, işte bunlarla dergâh hadiyetine teveccüh ediyorum. Eğer benim dergâh hadiyetinde kabul akarın durumum yoksa, beni tart edeceksen, kovacaksan senden başka kapı bilmiyorum, onun için yine senin kapını dövüyorum. Ve biliyorum ki kapını düven herkese bekliyorsun. şu boğuk seslerimize de de Ya Rabbi. Kabul buyur Ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alebi ve Ya Ekremel-Ekrebi, kulların hakkında hüsnü zannım çok kavidir. Habibi Edib'in verdiği eşaretlere çok inandım. Saflığıma ve aklımın idrak edemediğine ver çok inandım. İnandım, inanın dediğin Habibine inandım. Baştan âmenna demekle mükellef olduğumuz Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'e inandım. O, ahir zamanda bir zuhurdan bahsediyor. Ahir zamanda bir Kur'an cemaatinden bahsediyor. Onlara da sahabeye dediği gibi garipler diyor. Kur'ân'ı omuzlama, taşıma, manasına inme ve anlama mevzunda onları sahabinin yanında tutuyor. Ben estirdiğin meltemlerle, o cemaatin içimizde olabileceği zannına kapıldım. Aldanmadımsa, yanılmadımsa, sen bu filizleri muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Sen bu şeyimleri muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekberel ekremin. Bir iki asırdan beri ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın derdiyle dil olan, ciğeri yanan ve parçalanan pek çok kimseler vardır ki maddi manevi feyizat islerinden fedakarlıkta bulundular. Dünyayı bizimdan olarak yaşadılar. Bir tarla nazarıyla baktılar. Bütün hayatları boyunca ona tohum atma vazifesini vazife bildi ve tohum attılar. Ve sonra da rüşeğimler başlarını çıkarmadan, baharı görmeden, mushaplar gibi çekip gittiler. Giderken de bize emanet bıraktılar. Sonra karlar erimeye başladı. Sonra çığlar çözülmeye başladı. Ortalığı bir çamur aldı. Ve biz etraf yeşilliklerle donatılmış bir çemen halinde gördük. Ve şimdi sağda solda, bu çiçeklere, bu çemenlere, palazlanmak üzere olan bu civcivlere ve kuluçka altındaki bu yumurtalara kastetmek isteyenler vardır. Sokağa döküp kırdırmak isteyenler vardır. Ben bu davarın çok inceliğini bilmem müktedisiyim. Sen bu meseleyi bilirsin ya Rabbi. Fakat bununla beraber aklıma geldikçe, neslimin sokağa dökülmesi aklıma geldikçe yüreğim ağzıma gelmekte. Sen o kötü günü gösterme ya Rabbi. Neslimi birbirine kurşunlattırma Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve veya Kemal Ekremi. Ben nesli ve insanlık bu günü bekliyordum. Şu palazlanan civcivlerin palazlandığı günü, şu yumurtaların civciv çıkaracağı günü, şu şeyimlerin baş çıkaracağı günü, cennet alsa bir baharın doğacağı günü bekliyorduk. Yarım asır bir asır bekledikten sonra sen bizi haybet ve husdana uğratma Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin. Adet-i Seniyye-i gördüğümüz şey şudur. Sen daima bir lütfetmeye başladım onu devam ettirmişsindir. Nuh, hesabını sefineye bindirdikten sonra onlarla medeniyet kurdurmuşsundur. İbrahim'i vadilerde koşurduktan sonra onunla bir millet meydana getirmişsindir. Habib-i büyük bir davayı başlattıktan sonra insanla hakim kılmışsindir. Yine Adet-i seniyye içinde yeni cilveler göstermek suretiyle Bizlere de bir kısım ihsan ve lütuflarda bulunduğuna şahit bulunuyoruz. Diliyor ve dileniyoruz bizlere karşı olan bu ihsan ve inamatını da itman ve ikmam eyliyesin. İkmal ve itmam eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ben bu beldeye geldiğimden bu yana, hep yüzdüz anla cemaatime, Müslümanlara, camiye gelenlere bakmak suretiyle ileride dahi olacağını intizar ettim. Sen bir mücimin bu mevzudaki zannının kanaatını yanlış çıkarmadın. Belki pek çokları da aynı şeyi aynı şekilde düşünüyordu. Ben şimdi ondan anlıyorum ki, biz ciddi o istikametle bir gayret sarf etmesek bile, içimizden geçirdiğimiz niyetleri sen dua kabul buyuruyorsun. Demek iyi şeyler dolu, şeyler zengin şeyler geçisteymişiz. Sen daha büyük bir lütuflarda bulunacakmışsın. Şimdi içimizi doldura doldura diliyor ve dileniyoruz. İncela şeyimizi mamur eyle ya Rabbi. Amen. Ya alemin ve ya ikremel ekremin. İlim ve irfan sahamızda, bilenimiz ve görenimiz sahasında, akademik kadromuz içinde, kalbi sanatan bağlı merbutiyeti çok sağlam, çok azdı. Şimdi ise sana binlerce hamd ve sena olsun. Üniversite koridorları ve salonları sana iman eden kimselerle dolup taşmaktadır. Liseler sana iman etmiş civcivlerle dolup taşmaktadır. Arkasında seccadesini gezdiren ortaokul talebeleri vardır. İmam Hatip talebeleri vardır. Pek çok lütuflarını gördük. Şimdi yeryüzüne melekler inmiş gibi bir hava bir anda vardır. Bir sahabi devri başlamış gibidir. Sen bu devri bize gösterdikten sonra, inkisarı hayale bizleri maruz bırakma ya Rabbi. Yâ ilâhel âlemîn ve ya ekremel ekremin. Umum cemaatle beraber bu mücrim kulunun günahlarına bâfiret eyle ve merhamet eyle kendisine Ya Rabbi. Ya, Rabbi. ya İlahe l veya ve Ya Ben vücut yükünü, vücut sıkletini omuzumda taşımadan artık bizar ve tedirginim. Hayatın dinimi bin İslam için eğer ne kadar faydası olacaksa, Sen idame ettir Ya Rabbi. Hayır da kullan Ya Rabbi. Amin. Benimi 40 yaşına kadar doğrultamadım, Sana kulluk yapamadım. Hakkıyla karşısında her pençe divan duramadım, kemerbeste yubudiyette sana kulluğumu arz edemedim. Fakat cemaat beni dinlerken hep beni bir insan olarak zannettiler. Bir insan dua ediyor diye dualarımı amin dediler. Bir insan olarak arkamda durup bir insanın arkasında namaz kılıyor zannettiler. Sen benim liyekatım olmasa bile müminlerin üstü zanında onları yalancı çıkarma Ya Rabbi. Ben bir cemaat içinde kendim için dua etmeden sana zığınırım. Cemaatim için de onları unutup, kendim için burada el açıp, el bence divan durup, sana karşı halim arz etmeden sana sığınırım. Fakat senin azabından korkuyor, rahmetini de çok umuyor, rahmetinde beni mahrum edeceğinden endişe ediyorum. Ve fırsat yakalayarak, cemaatim her şeye amin dediği hengamda, bana da amin demelerini dileyerek beni mağfiret etmeni diliyor ve dileniyorum. Beni mağfiret ve merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Günahın içinde hisseden herkesi mağfiret ve merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Yeni bütün çiçeklerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Başlattığın bu bezmi ikmal eyle ya Rabbi. Amin. Sen bilirsin, senin huzurunda fazla söz başa atılan bir taş gibi başlarar. Söz Sultan'ın yanında söylenen her söz sahiptir. Ben terbiyesizliğimi müdrikim. Hem şimdiye kadar kaç defa terbiyesizliği yaptım biliyorum. Ama bununla beraber bir çocuk gibi dergâh-ı nezle teveccüh ediyorum. Saçma sapan şeyler yaptım, çamlar devirdim, ağaçlar devirdim. Ama sana geldim, ellerimi açtım, bana öyle geliyor ki rahmet elin uzatacak. Mücrim başımızı ve mücrim başımı okşayacaksın. Sütü dökmüş kedi fakat senden kaçmamış, yine sana davalet etmiş, böyle kabul buyuracaksın. Öyle zannediyorum Ya Rabbi. Zannımda yalancı çıkarma ya Rabbi. Bayramı idrak ettik ya Rabbi. Bayramımızı bayram ile ya Rabbi. Amin. Ya ilah-el veya ve ya ekrem-el ekrebin. Benim gibi nice mücrimler de var. Yunus diliyle benden kemter. günahı pek çoğa benzer kullar da var. Ara sıra camiye gelenler de var. Bayramdan bayrama seni ananlar da var. Ama yine seni anıyorlar, yine sana geliyorlar eğer sana imanın kalpleri nasıl doldurduğunu bilselerdi, daha sık sık geleceklerdi. Eğer onlara seni tanıtabilseydik daha iyi geleceklerdi. İlahi mesajlarını onlara ulaştıramadık, vazifemizi yapamadık, neslimize kıydık, kastettik, budadık, doğradık onları ya Rabbi. Bu büyük cürümden dolayı bizleri muhakaz eyleme ya Rabbi. Dualara amin dediğim bayram gününde, Bayramdan bayrama camiye gelen kardeşleri dahi af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Kalplerine zâtü duyur ya Rabbi. Vicdanlarını muhabbet ve mevvedetine doyur ya Rabbi. İbadet-ü taatla gönüllerimizi ve gönüllerini mamur eyle ya Rabbi. Ya ilahe Alemin ve ya ekremen ekremin. Biz inşallahü Teala samimi olmayı düşünüyoruz. Hiç olmazsa samimiyete niyet ediyoruz. Ben neslim adına Kendimde gördüğüm şeyleri ifade edecek olursam, 40 seneden beri hep sana kul olmaya niyet ettim. Belki layıkıyla kul olamadım ama, fakat niyeti de bir türlü terk etmedim hep kul olmaya çalıştım. Sen böyle kul olmayı niyet eden ve fakat bir türlü kul olamayan kimseleri kapında kul kabul eyle ya Rabbi. Emanet de emin ya Rabbi. Emanetini alacağın güne kadar emanet de ya Rabbi. Ya ila helalemin ve ya ekrem el ekremin gün bayram günüdür. Kullar senin kullarındır. El açmış sana yalvarmaktadırlar. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam mübarek ruhu gibi yukarı doğru yükselen o yeşil kubbenin altında bir sana bakmakta, bir de bizim halimize bakmaktadır. Onun ağlamasını mı istersin yoksa gülmesini mi istersin? Sen de biliyorsun. Biz de biliyoruz ki onun gülmesi bizim mağfiret edilmemize bağlıdır. Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz ki başını mahşerde secdeye koyup ümmeti ümmeti diyen Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam cehenneme girme pahasına bizi isteyecektir. Senin Habibi Edim'in istediği kimseleri mağfiret eyle ya Rabbi. Ayin. Merhamet eyle ya Rabbi. Ayin. Bayramımızı tatlı eyle ya Rabbi. Ayin. Ya ilahe l'alemin ve ya ekrebel ekremin. Gönüllerimizi öyle mamur kıl ki, sana doğru feryat edelim, feryadımız bir ün haline gelsin. Semalardaki rahmet bulutlarını itizaza getirsin. Yağmur bekleyen zemine yağdırsın ve henüz bitmeyen yerleri yeşersin. Zeminimizi cennet asa bir bahara çevirsin Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bir de içimizde hakikata aşın olmayan kör gönüller vardır. Seni bilmeyen ve tanımayanlar vardır. Seni inkar edenler ve kabul etmeyenler vardır. Bunlarda belki bir kusur vardır. Kusurun büyük bir kısmı da bize aittir. Güzel örnek olup Müslümanlığı onlara gösterememişizdir. Pratik hayatını Müslümanlığın gösteremediğimizden dolayı onların talalet, küfür ve küfranlarına rızadîde olmuşuzdur. Eğer onların ıslahı ve hidayeti kabilsem, ve dergah-ı nezdahiyetine bunu arz ederken bir suyu edepte bulunmuyorsam sen onları da hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Ben bunu derken gönlümde rahatlık hissederek aynı zamanda söylüyorum. Nasıl söylemeyeyim ki? O tahbibe edibin başı yarılıp dişi kırıldığı zaman, kanlar vücudundan aşağıya aktığı zaman Allah ümmet-i yani demişti. Allah'ım cemaatimi hidayet eyle. Zira onlar beni bilmiyorlar demişti. Seni bilmiyorlar Ya Rabbi, Kur'an'ını bilmiyorlar Ya Rabbi, Peygamberini bilmiyorlar Ya Rabbi, azdırıldı saptırıldılar Ya Rabbi, batı bir şey vermek için muvazayı oturdu, muvaza için pek çok şeyimizi aldı ve fakat bir şey vermedi. Bu arada imanımız hizanımızı aldı, bizi bütün değer hükümlerimizden mahrum bıraktı. Biz böyle bir dolanet girdabına yuvarlandık. Durumumuz bu merkezdedir. Bu aciz ve bu fakirlerin, Perişan hallerine inayet eyle ya Rabbi, kerem eyle ya Rabbi, merhamet eyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi. Bir de ehli dalaletin sözüne kapılarak adım adım Müslümanları takip eden gözü dönmüşler vardır ya Rabbi. hala samimiyetimize inandıramadık, dünya ile alakamız olmadığına inandıramadık. Bir gün sadece bir kefenle teneşire koysalar bile inanmayacaklar gibi. Bunların da kalplerini hidayet eyle ya Rabbi. Senin yaptığın şeylerden şikayetimiz yoktur ya Rabbi. Seni muhtedir bildiğimiz için halimizi sana şikayet ediyoruz. Cemaatimizi sana şikayet ediyoruz. Her birimizdeki bir arızayı sana şikayet ediyoruz. Şikayet merci sensin. Muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere lütfeyle ya Rabbi. Sözün çoğuna ne lüzum var ya Rabbi. Halimiz meydandadır, yıkık ve dökük olmamız meydandadır. Perişan halimize keremen ve lütfen nazar eyle. Neye muhtacız onu bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe'l alemin ve ya ekremel ekremin. Asırlarca cihanın hakemliğini yaptık. Bu vazere usulü olduk. Sulhûm, umide merşi olduk. Alem bize müracaat etti, bizi dinledi. Atımızın üzengisini öpmeyi şeref saydı. Kanuni'nin atının üzengisine sürünen bir batılı prensi, yüzü, şerefli yüz sayılıyordu. Şimdi ise bizler aynı duruma düştük. Onların kapılarında dolaşıyor. Ve bir kısım muvazalarda pek çok fedakarlıkta bulan bulunuyor. Milli gurur ve onurumuzu rencide edecek, İslami gurur ve onurumuzu ayak altına alabilecek, bizi alçaltıcı şeylere tevessül ediyoruz. Sen bizi daha böyle uzun zaman yaşatma ya Rabbi. Amin. Hidayet eyle, fereç ve mehrec ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Sesim kesildi, seslerimiz de kesildi. Dualarla belki soluklarımızı daha fazla duyuramayacağız. Daha bir şey deme ihtidarına sahip değilim. Bir bitmişlik aleti rühiyesi içindeyim. Fakat sen, arzu semaya sığmayan sen, Hazreti Hakkı'nın diliyle kalplerde kenzen bilinen sen, Kalbimize daima atacak, bir irfan halinde mevcudiyetini daima hissettireceksin. Dilimiz sussa, dilim sussa dahi kalbimiz de seni anacak, sana deveccüh edecek, bizi payidar kılmanı dileyeceğiz. Bizleri payidar eyle ya Rabbi. Ve bu bayramda senin huzuruna gelip kulluğunu sana arz edenleri, bütün bir sene boyu sen kapından ayırma, kapında daim ve kaim eyle ya Rabbi. Yarım inananları tam inanmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Benim gibi mücrimlerin cümünü affeyle ya Rabbi. Müzliplerin günahını affeyle ya Rabbi. Amin. Devamlı rububiyetine rağmen ara sıra kulluk yapanları devamlı kullukla serfiraz ve faydar ya Rabbi. Amin. Allahümme ya al fadli al beriye. Ya basıta l yedeyn bil-atiyye. Ya sahibel mevahib-i s Ya gafirel-dünubi vel khatiyye. Salli ala Muhammedin khayril verasaciyyan. Vagfir lana zunubana fi hadihil vakit. Vagfir lana zunubana fi hadihil fıtriyyan. Salli ala Muhammedin khayril verasaciyyan. Salli ala Muhammedin khayril verasaciyyan. Fii avvali duayina. Ve avsati duayina. Ve afiri duayina. Ya Rabbal Alameen. Ya Erhaman Rahimin. Ya Zal Celal ve al Amin bi hurmati Seyyidil Mursalin ve elhamdülillahi rabbil âlemin elfât Allahu teala الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي قال في كتابه الكريم قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله السابق إلى لنا منور ورحمة للعالمين ظهوره أن بجل قال شفاعة لأهل الكبائر من أمم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه الصلاة والسلام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله İn Allah yagfiruz zunuba cemian. İnne huvel gafurur rahim. Sadakallahu'l azim. Muhterem Müslümanlar. Rahmeti çok geniş olan, Ummanlar hüviyetinde rahmetiyle kendisini bize tanıttıran ve elimizdeki mukaddes kitabında 114 surenin başında içinde Errahman rahim diye kendisini bize bildiren ve iki büyük mukaddes isim olarak Rahmaniyet ve Rahimiyeti dilimize dolattıran ve biz onları bir dizaban etmek suretiyle onun Rahman ve Rahim olduğunu her zaman zikrettiğimiz ve hatırladığımız Hazreti Allah Celle Celaluhu, ummanlar gibi geniş rahmetiyle ne kadar büyük olursa olsun günahlarımızı eritmek üzere kapısına kulların geleceği anı intizar etmekte Kendisine dehalet edecekleri anı intizar etmektedir. O zamandan, mekandan münezzehtir. Bu sözlerde de suyu edeb olsa bile, dıkı elfazdan müracaat edip kullandığım bu sözlerden ötürü Rabbim beni muhafaza etmesin. Rabbimizin kapısına teveccüh ederken, bir kapıyı vururken başka kapılardan farklı olarak vurduğumuzu düşünme mecburiyetindeyiz. Başkalarının kapısını vurduğumuz zaman, arzularımız isaf edilmeyebilir. Sesimiz duyulmayabilir. İşten olan hissiyatımıza kulak verilmeyebilir. Belki bağırıp çağırmasak, sesimize kulak verilmeyebilir. Fakat Hakk'ın kapısı öyle bir kapıdır ki, O cehriyi de duyar, hafiyi de duyar. O fiili de görür, niyeti de görür. O dıştakini de görür, işten geçenleri de görür. Siz bayramda, seyranda sair eyyamda Rabb'in kapısına teveccüh ederken her şeyinizden, bütün günahlarınızdan ve çürümlerinizden sizi af ve mağfiret edecek bir Rabb'in kapısına teveccüh ettiğinizi unutmayacaksınız. Katiyen bileceksiniz ki en son menca ve melce odur. En son ona müracaat edilecek. Evvel ve ahir en son hükmü o verecek. Evvel ve ahir her şey en son onda bitecek. Evvel ve ahir en son insanları da yine o güldürecektir. Nebiler şefaat edecek, sıddıklar şefaat edecek, şefaat etmek için çırpınanlar şefaat edecektir. Doğduğu zaman ehli keşfin şahadetiyle ümmeti ümmeti diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat etmesi düşünülemez. O da bezler içinde çırpınan bir çocukken, kulağın ağzına verip dinleyen annesim, onun fısıltıları içinde ümmeti ümmeti sesini ve sözünü seçebilmiştim. Ve kendi ifadeleri içinde, herkes sellyim Allahu Sellim'' dediği andam, peygamberler sellyim Allahu Sellim'' dediği gündem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını arsin altında yere koyacak. Ümmeti ümmeti diyecek. Arş-ı ihtizaza getirecek inilti ve feryatta bulunacak. Allah celle celaluhu kaldır başını ya Muhammed. Şefaat et şefaatın makbuldür diyecek. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu noktayı nazardan. Benim şefaatim ümmetinden günah-ı kebair işleyen neredir buyuruyor. Resulullah da şefaat edecek. Yin yin bu ifadesiyle Cehennemde kömür haline gelmişlerin önüne düşecek. Bir şuva olarak buradaki rehberliğini orada da devam ettirecek. Cennete girmelerine vesile olacak. Fakat en son hükmü veren, en son yüzleri güldüren Allah Celle Celaluhu. Hadisin ifadesiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Enbiya şefaat eder, ulema şefaat eder, asviya şefaat eder elbette şefaat edecektir. Saçlarım adedince omuzumda başım olsam, her gün birini kesseler, hakikat-ı Kur'aniye'ye olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diyenler elbette şefaat edecekler. Gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusum. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Milletimin imanını selamette görmezsem, cenneti bile istemem, orası da bana zindan olur diyen, elbette şefaat edecek. Allah'ım vücudumu dağlar kadar büyük yap, cehennemi ben doldurayım kimse girmesin diyen kimseler elbette şefaat edecek. Herkes şefaat edecek, herkes çapına göre bir cemaatin elinden tutup götürecek. Ama yine bir sürü mağdur, yine bir sürü mazlum, yine bir sürü mahzun, Yine bir sürü gönlü kırık insan orada bekleyecekler. Allah hazmetiyle ferman edecek. Herkes şefaat etti. Herkes yapacağını yaptı. Herkes sözünü söyledi. Herkes kurtardığını kurtardı. Şimdi sıra bana geldi. Şimdi sıra bana geldi diyecek. resul Ekrem ifade buyuruyor. İlahi kabzasıyla bir kabze alacak ki neredeyse kimse kalmayacak. Bu da benim yapacağım şeydir diyecek. Hissiyatım şu istikamette temayül gösterdim. Rabbimden niyaz ederim ki hiç olmazsa o son hafvesiyle ilahi kabzesiyle kabzelediği cemaatin içinde bulunalım. İlahi inayet ve imdattan isteyap olalım. Onu bekliyor ve onu intizar ediyoruz. Rabbinizin böyle olduğuna iman ederek inanarak aydın uyanık kalpleriniz onun kapısına temerrüc ediniz. Daha o günü şimdiden görmeye çalışınız. Size uzanan inayet elini müşahade etmeye çalışınız. Edeple o eli öpünüz. El pençe divan durunuz. Kemerbesteyü budiyyet içinde kulluğunuz arz etmeye çalışınız. Şerefli bir ümmetsiniz. Önünüzde Hazreti Muhammed var İltifata mazhar büyümmezsiniz. Onun diliyle buyuruyor ki Cuma sadece benim ümmetime hastır. Yine onun diliyle buyuruluyor ki Ramazan bayramı da benim ümmetime hastır. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Biz bugün ikisini birden idrak etmiş bulunuyoruz. Bayram namazı kıldık. Cuma namazını bekliyoruz. Onun hutbesini intizar ediyoruz. İkisi de ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a mahsus gündür. Rabbin size sonsuz lütuflarını düşününüz. Bu ona karşı sonsuz bir kulluk arzusu ve ihtiyakıyla teveccüh ediniz. Binlerce kapıdan sonra, binler ocaktan bucaktan reddedildikten sonra, binler yerde dilekçeleriniz geriye çevrildikten sonra, sesi sözü dinleyen, her duaya icabet eden her dilekçeye imza atan, kapısına her geleni kabul eden, rahmetle başını okşayan, Erhamurrahimin diye kendisini bize tanıttıran, Errahmanerrahim olan Hazreti Allah'a Celle Celaluhu, şu bayram günü de bir sıdkı bütünle teveccüh edin. Cenab-ı Hak gönlünüzü tam eylesin. Bütün varlığınızla kendisine teveccüh etmeye sizi muvaffak kılsın. Mücrimi de sizin içinizde beraber kılsın, müminlerden ayırmasın onu da. Hepimiz iman ve Kur'an davasında sadakatla hizmet etmeye muvaffak eylesin. Şu bari idrak ettik ve sonra hitama erdirmek suretiyle göz aydınlığı bizlere lütfeylesin. Bu kadardan sonra daha fazlası sizi sıkmadan ibaret olur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kerem-i Lütfuyla muamele edip, 20. asrın bir yönüyle talihli cemaatının asırlara hükmü geçebilecek muallama mevkiye ila buyursun. Büyük vazifeler onu şerf-i kılsın. Ala inna ahsana'l-kelamu ve abla'n-nizam. Kalamullahil Melikil Azizil Alim. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l-kelam. Ve izaa qir'al-Kur'an fastemi'u lahu vansitulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا La حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت و هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بارك الله لنا المؤمنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر قاظما لنبيه وتكرما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل المخبرة وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم نصديق ابي بكر الفاروق ومروا عثمان وعالين رضي الله عنهم وعن سته الباقيه العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم الفتيان من الغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا